Peygamberin Doğumu Sırasında Gerçekleşen Hadiseler Enes gün. Geçen yazımızda peygamberin doğumunu, doğumundan önce ve sonra gerçekleşen bazı hadiseleri anlatmaya çalıştık. Özellikle fil vakası ve zemzem kuyusunun bulunması olaylarını ayrıntılı bir şekilde zikrettik. Bu zaman diliminde gerçekleşen başka bazı olaylar da vardır. Bu yazımızda da onları anlatıp bu bölümü bitirmeye çalışacağız. 3. Allah Resulü'nün annesinden bir nurun Şam saraylarını aydınlatması. Allah Resulü şu sözüyle bu olaya işaret etmektedir. Ben atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annem Amine'nin rüyasıyım. Annem rüyasında içinden çıkan bir nurun Şam diyarı saraylarını aydınlattığını söylemişti. Peygamber anneleri hep böyle rüyalar görürler. İmam Ahmet, Müsned. Buradaki nurun neye işaret ettiği hakkında bazı alimler şöyle bir yorum yapmışlardır. Allah Resulü cahiliye karanlıklarını aydınlatan, insanların hidayetine vesile olan, onları ateş çukurlarından kurtaran bir nurdur. Toplumlara ulaştırdığı vahiyle onları dünya ve ahiret saadetinin yolunu göstermiştir. Bu hadis ile de buna işaret edilmiştir. Aynı şekilde bu vakada dikkatimizi çeken başka bir nokta daha vardır. O da nurun herhangi bir yeri değil de Şam saraylarını aydınlatıyor olmasıdır. Neden başka bir yer değil de Şam'ın ismi burada zikredilmiştir? Bunun birçok hikmeti olabilir. Bunlara değinmeden önce Şam topraklarından kastedilenin ne olduğunu kısaca açıklamamız gerekiyor. Bugün Şam denildiğinde akla Suriye'nin başkenti gelmektedir. Fakat Naslar'da geçen ve övülen Şam toprakları günümüzdeki Ürdün, Filistin ve Suriye topraklarını kapsayacak kadar geniştir. Daha sonradan çizilen sınırlarla Şam toprakları 3-4 parçaya bölünmüş ve bugünkü halini almıştır. Doğum sırasında ortaya çıkan Nur'un Şam topraklarını aydınlatması gözümüzü doğal olarak o topraklara çevirmiştir. Naslar'a baktığımızda, Özellikle Şam topraklarının faziletlerini anlatan birçok ibare bulunmaktadır. Aynı şekilde ahir zamanda vuku bulacak hadiselerin birçoğunun orada gerçekleşeceğinin bildirilmesi de o toprakları daha değerli kılmaktadır. Yine hadislerde Taifetül Mansura olarak bize tanıtılan topluluğun Şam topraklarında olacağını Buhari'den rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir Taife hak üzere üstün olmaya devam eder. Onları yardımsız bırakanlar, onlara zarar veremezler. Ve Allah'ın emri gelinceye kadar onlar bu hal üzere devam ederler. Buhari, Müslim. Buhari, bu topluluk Şam'dadır derken, İbni Kesir'de hem Nur'un oradan çıkması, hem de Taife'nin oradaki varlığı, İslam dininin Şam topraklarında temkin bulacağına işaret etmektedir, demiştir. Bunlarla beraber, Mehdi'nin ordusunun da Şam'dan çıkacağına dair rivayetler mevcuttur. Tüm bunlar, Şam topraklarının faziletine ve neden doğum sırasında Şam saraylarını aydınlatan bir nurun çıktığına dair bize ipucu vermektedir. 4. Uydurma rivayetler Siyer kitaplarında nakledilen bazı rivayetlerde Allah Resulü'nün doğumu sırasında şu ve benzeri hadiselerin yaşandığı zikredilmektedir. Hisra saraylarının on dört kolonu yıkıldı, mecusilerin bin yıllık ateşi söndü, Seva gölü kurudu, Sema ve vadisini su bastı, kabe'deki putlar yüz üstü yere devrildi. Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. Bu rivayetlere iki yönden itiraz edebiliriz. A, bahsedilen vakaların birçoğu o zamanın büyük imparatorluklarının topraklarında gerçekleşmiş hadiselerdir. Bir imparatorluğu ayakta tutan şey geçmişiyle olan bağlarının kuvvetli olmasıdır. Bunu da ancak tarih ilmine önem vererek sağlayabilirler. İmparatorlukların tarihinde yenilgiler dahi ileride çıkarılabilecek dersler için tarih kitaplarındaki yerini muhafaza etmiştir. Bu durumda şu soruyu sormak hakkımızdır. Allah Resulü'nün doğumunda vuku bulduğu iddia edilen şeyler bu kadar önemli sonuçlara neden olmuşsa nasıl olur da tarih kitaplarında yer almaz? Neden konuyla alakalı bir işaret bile mevcut değildir? B. Velev, tarih kitaplarında bu hadiseler var olmuş olsaydı bile, bir haberi sahih kabul edebilmemiz için bazı şartlar vardır. Eğer hadise zayıf veya uydurma bir rivayetle gelmişse, mesele bizim açımızdan bitmiş demektir. Tarih boyunca kendi kaynaklarının muhafazası için İslam alimleri kadar uğraşan başka bir topluluk mevcut değildir. Aktarılan sözlerin ve olayların rivayet zincirindeki her ravi üzerinde uzun uzun araştırmalar yapılmıştır. Hadis salimleri siyer kitaplarında geçen bu rivayetlerin sahih olmadığını söylemişlerdir. O yüzden bu olaylara itibar etmemiz mümkün değildir. Tabii ki bu tür vakaların gerçekleşmediğini iddia etmek çok farklı tepkileri de aynı anda üzerimize çekmek demek oluyor. Çünkü yaşadığımız toplum için İslam'ın asıl üzerinde durduğu meselelerle değil de masallarla uğraşmak işine gelmektedir. Niçin bu hadiselerin gerçekleşmiş olamayacağını anlattığımızda hemen şöyle itirazlar gelir. Allah istediğinde bunlar olmaz mı? Allah Resulü bunlara ve bunlardan daha da fazlasına layık değil mi? Bu tür çıkışlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Elbette ki Allah dilerse her şey olur. Bırakalım bunları, Allah Resulü doğduğunda Allah dileseydi koca bir kainat duru verirdi. Bir şeyin olmasını istediğinde sadece ol demesi yeterlidir. Ancak bir şeylerin varlığı hele hele dinle alakalı bir mevzuda zan ifade eden duyumlarla ispat edilmez. Bütün bunların sağlam bir asla dayanması gerekir. Normalde peygamberin doğumu sırasında Şam saraylarının aydınlatması da harikulade bir olaydır. Ancak bizler şu anki rivayetleri yok saydığımız gibi aynı muameleyi o hadiseye yapmadık. Neden? Çünkü hadis kitaplarında sağlam bir senetle rivayet edildiğini gördük. Bu durum bile asıl gayemizin ne olduğunu özetlemeye yetmektedir. Peygamberin bu tip şeylere layık olup olmadığı meselesinin ise konuyla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Elbette Allah Resulü bütün övgülere ve güzelliklere layıktır. Ancak İslam, ifrat ve tefrit dini değildir. Bizler vasat bir ümmet olmakla emronulmuşuz. Allah Resulü'nü övmede de, bu sıfatımızın gereklerine riayet ederek söz söylemeli ve amel yapmalıyız. Allah Resulü, bu hususta sürekli tevazu içerisinde olmuş, ümmetine ehli kitabın düştüğü bataklığa düşmemesi için uyarılarda bulunmuştur. Hristiyanların Meryem oğlunu övdükleri gibi, Beni aşırı övmeyin. Ben sadece Allah'ın kuluyum. Allah'ın kulu ve elçisi olduğumu söyleyin. Buhari Yine bir gün sahabelerinden biri peygamberimize geldi. Onu karşısında görünce heyecandan titremeye başlaması üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adama hitaben korkma rahat ol dedi. Ben ancak Kureyş'ten kuru etiyen yiyen bir kadının oğluyum. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Ali İmran Suresi 144. Ayet Sonuç olarak Allah Resulü elbette ki övgülerin en güzeline layıktır. Fakat bunların sahih olduğuna dair bir rivayet olmadığı gibi, Allah'ın peygamberini övdüğü şeylerle de alakası yoktur. Zaten peygamberin bunlara ihtiyacı da yoktur. O Allah'ın Habibidir. Allah peygamberini, Daveti insanlara eksiksiz bir şekilde ulaştırması, güzel ahlakı, müminlere muamelesi ve benzeri özellikleriyle övmüştür. Öyleyse bizler de bununla yetinmeliyiz. Şüphesiz ki Allah, peygamberini en güzel şekilde övendir. Konumuzu bitirmeden önce şunu sorabiliriz. Peki insanlar neden böyle bir şeyi uydurma ve bunlara inanma ihtiyacı hissetmişler? Bu rivayetleri anlatmanın kime ne faydası var ki? Bu soruya birçok açıdan cevap verilebilir. Cahiliye toplumunun en temel özelliklerinden bir tanesi şahısları övgüde aşırıya gitmeleridir. İslam'sa bu hususta en uç örnekler vererek müşlüklere şiddetle muhalefet etmiştir. Verdiği örnekler övülmeye en layık olan Allah Resulü üzerinedir. Allah Resulü kendisinin herkes gibi bir insan olduğunu sürekli vurgulamıştır. İnsanların onun karşısında aşırı hürmet göstermesine izin vermemiş, ayağa kalkılmasına müsaade etmemiştir. Başka peygamberlerle kıyas yapılmasına karşı çıkmıştır. Fakat cahiliyenin alışkanlıklarını terk edemeyen ve farklı emelleri olan topluluklar, peygamberi yazımızın içerisinde zikrettiğimiz şeylerle vasıflandırmışlardır. Halbuki bu din, kendisine tabi olmaya gelen fertlerden, İslam'ın giriş kapısında bütün cahili özelliklerini bırakmasını ister. Bu şekilde peygambere övmelerini sağlayarak, insanları kandıran şeytan ikinci adımı da şu şekilde tabilerine ilham ederek attırmıştır. Eğer alimler peygamberlerin varisleri ise, peygamberlere yapılan övgülerin hepsinde onlar da ortaktır. İşte bu adımdan sonra. Artık beşeriyet vasfı öldürülmüş günahsız varlıklar ortaya çıkar. Bu kadar övgü yapılan insanlara hata izafe etmek imkansız hale gelir. Onların her fiili ve sözü hüccet olur. Allah'ın kitabında ona en yakın olan peygamberlerin hatalarının anlatıldığı birçok ayet unutulup gider. Bu bilinçli olan toplulukların Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden faydalanmaları artık imkansızdır. Çünkü onlara göre önlerinde o iki kaynağı en güzel şekilde yaşayan varlıklar mevcuttur. Öyleyse asıl olan bu günahsız varlıkların iki dudaklarının arasından çıkacaklarla amel etmektir. Burada özette şunu söyleyebiliriz. Allah Resulü'nü övdüğünü zannederek ecir kazanacağına inananlar bunu ne kadar iyi niyetle yaparlarsa yapsınlar, şeytanın tuzağına düşerek büyük bir şerrin kapısını aralamışlardır. Peygamberlerin birçok gönderiliş amacı vardır. Bunlardan en belirgini ise Allah'a nasıl kulluk edileceğini kavimlerine göstermektir. Ancak peygamberleri usulsüzce övenler, farkında olmadan bu amacı da baltalamışlardır. Çünkü aşırı derecede övülen bir insanın beşeriyet vasfı biter. Beşeriyet vasfı biten bir varlıksa hiçbir alanda örnek alınamaz. Onlar artık sadece menkıbeler konu olacak. Faziletleri anlatılmakla yetinilecek şahsiyetlerdir. Dini asıl kaynaklarından beslenerek öğrenenlerse peygamberlerin gönderiliş gayesini bildikleri için her hallerinde onları örnek almalarının gerekliliğini idrak ederler. Burada zikredilen uydurma rivayetlerle insanların zihni doldurulurken aslında arka plana atılan, unutturulan çok önemli bir gerçek vardır. O da Allah Resulü'nün mücadelesidir. İnsanlar, peygamberlerin ne kadar olağanüstü varlıklar olduğunu anlatmakta ve dinlemekle uğraşırken, peygamberlerin gönderiliş gayesine uygun olarak yaptığı ameller gölgede kalmaktadır. Kimse o konularla ilgilenmemekte, masallarla yetinmektedir. Halbuki Müslüman bir fert, ilk olarak peygamberin neyi nasıl anlattığına bakmalıdır. Tevhid mücadelesinin hangi safhalardan oluştuğunu, hangisinin öncelik arz ettiğini, onun sallallahu aleyhi ve sellem hayatından öğrenerek yaşantısına geçirmelidir. Sonuç olarak din alanındaki her ifrat ve tefritte olduğu gibi, bu husustaki aşırılıkta insanların dini algılarına zarar olarak geri dönmüştür. Müslüman sadece bu hususta değil, dinle alakalı tüm mevzularda Allah ve Resulünün ulaştırdıklarıyla yetindiği müddetçe felaha erişecektir. Tersi bir durumdaysa hüsran kaçınılmazdır. Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamddır. Bu yazı Tevhid dergisinin 22. sayısında yayınlanmıştır.